Oxford Tebeşir Dairesi. Bertol Bred. Seslendiren Akın Altan Otuz yıl savaşı sıralarında Zinkli adında İsviçreli bir protestanın, o zamanlar yalnızca imparatorun egemenliği altında bulunan Oxford kentinde büyük bir tabakhanesi vardı. Zinkli, Oxfordlu bir kadınla evlenmiş ve ondan bir çocuğu olmuştu. Katolikler kente doğru yürüdükleri zaman, Dostları ısrarla kaçmasını söyleyip durdular ama herhalde ailesi engellediğinden olacak, belki de tabakhanesinin başına bir iş gelmesini istemediği için kentten çıkıp gitmeye bir türlü karar veremiyordu. İmparatorun kıtaları saldırıya geçtiği sırada o hala kentte bulunuyordu. Akşamüstü çapulculuk ve yağma başladığı zaman avluda boyaların saklandığı bir çukura gizlendi. Karısı, çocuğunu alıp kentin varoşlarında oturan akrabalarının yanına gidecekti. Ama eşyalarını, elbiselerini, değerli taşları ve yatakları derleyip toplamakla pek uzun süre uğraştığı için birdenbire birinci katın penceresinden askerlerin avluya girdiğini gördü. Korkudan ne yapacağını şaşırarak her şeyi olduğu yerde bıraktı ve arka kapıdan dışarı fırladı. Böylece çocuk evde bir başına kalmıştı. Çocuk, alt kattaki büyük sofada bulunan beşiğinde yatıyor ve tabandan sarkan bir sicimin ucuna bağlı tahta bir topla oynuyordu. Evde bir de hizmetçi kız vardı. Mutfakta bakır kapkacakla uğraşıyordu. O sırada sokaktan gelen gürültüyü duydu. Büyük bir hızla pencereye atıldığında askerlerin karşıdaki evi yağmaladıklarını gördü. Evin meşe kapısına inen güçlü darbelerin çıkardığı gürültüyü duyunca doğruca sofaya koşup çocuğu beşikten almak istedi. Büyük bir korkuya kapılarak Neredeyse uçarcasına merdivenlerden yukarı fırladı. Sofaya içkili askerler doluşmuş, ellerine geçen her şeyi kırıp geçiriyorlardı. Askerler bir protestanın evinde bulunduklarını biliyorlardı. Bir mucize eseri olarak o kargaşalık sırasında hiç kimse hizmetçi Anna'yı bulamadı. Müfreze evden çekilip gidince Anna saklandığı dolaptan çıkarak sopada, beşiğinde yatan çocuğu buldu. Çocuğa hiçbir şey olmamıştı. Çarça bu konu kucağına aldı ve usulca avluya çıktı. Bu arada gece olmuştu ama o dolayda yanan bir evin kırmızı ışığı avluyu aydınlatıyordu. Derken evin efendisinin paramparça edilmiş cesedine takılıp kaldı gözleri, korkuyla. Askerler onu gizlendiği çukurdan çıkarmış ve acımasızca öldürmüşlerdi. Kucağında protestanın çocuğu olduğu halde sokakta yakalanırsa başına neler geleceğini şimdi anlamıştı hizmetçi kız. Yüreği burkularak, Çocuğu yeniden beşiğe bıraktı. Biraz süt verdi ona. Beşiğini salladı. Çocuk uyuduktan sonra evli kız kardeşinin oturduğu semtin yolunu tuttu. Gece saat 10'a doğru, eniştesiyle birlikte çocuğun anası Bayan Zinkli'yi kentin varoşlarında ararken zaferlerini kutlayan askerlerin arasından geçtiler. Az sonra büyük bir evin kapısını çaldılar. Kapı uzunca bir süre sonra aralandı. Bayan Zinkli'nin amcası, çelimsiz, yaşlı bir adam kapının aralığından başını uzattı. Anna, güçlükle soluyarak bayan Zinkli'nin öldüğünü, çocuğunsa sağlıcakla evde olduğunu söyledi. Yaşlı adam, bir balığınkine benzeyen donuk gözleriyle ona ters ters bakıp, yeğeninin artık burada olmadığını, kendisinin de bir protestan piçiyle uğraşacak gücü kalmadığını söyledi. Oradan uzaklaşırken, Anna'nın eniştesi, bir pencere perdesinin kımıldadığını gördü ve bayan Zinkli'nin evde olduğunu hemen çaktı. Duruma bakılırsa, kendi öz çocuğunu reddetmekten hiç de utanç duymamaktaydı. Anna eniştesi bir süre hiç konuşmadan yan yana yürüdüler. Sonra Anna tabakhaneye geri dönerek çocuğu alıp geleceğini söyledi. Kendi halinde dürüst bir adam olan eniştesi onu korkuyla dinledi ve bu tehlikeli düşüncesinden caydırmaya çalıştı. İnsanlara iyilik etmesinin ne anlamı vardı ki? Kendisine bir kez olsun iyi davrandıklarını anımsıyor muydu? Anna sesini çıkarmadan dinledi onu ve budalaca bir şey yapmayacağına söz verdi. Bununla birlikte çocuğun yine sağlıcakla durup durmadığını anlamak için hemen elden geldiğince çabuk hem de tek başına tabakhaneye bakmak istiyordu. Her ne pahasına olursa olsun yapacaktı bunu. Aklına koymuştu bir kez. Yıkıntıya dönmüş büyük sofadaki beşiğinde mışıl mışıl uyuyordu çocuk. Anna... Bitkin bir halde beşiğin yanına oturdu ve çocuğu dikkatle gözden geçirdi. Lambayı yakmaya cesaret edememişti. Ama yakındaki ev hala yanıyordu. Bu ışık altında çocuğu güzelce görebiliyordu. İncecik boynunda mini mini beni vardı. Hizmetçi kız bir zaman, belki bir saat, çocuğun solumasını ve ufak yumruğunu emişini seyrettiğinde onunla birlikte uzaklara gidebilecek denli yürekli olduğunu anladı. Ağar ağır ayağa kalktı. Yavaş hareketlerle çocuğu keten örtüsüne sarıp sarmaladı, kucağına aldı ve suçlu bir kişi bir hırsız gibi ürkek ürkek çevresine bakınarak avludan çıkıp gitti. Hizmetçi kız kardeşi ve eniştesiyle uzun uzun görüştükten sonra çocuğu ağabeyinin çiftçilik yaptığı Grosite'nin köyüne götürdü. Çiftlik ağabeyinin karısındı. Abi Ağabeyi çiftliğe iç güveysi olarak girmişti. Çocuğun kimin nesi olduğunu yalnızca ağabeyine söyleyecekti Anna. Çünkü çiftliktekiler kızın yüzünü hiç görmemişlerdi ve başlarına iş açacak böylesine tehlikeli bir konu evlerine kabul etmeyi pek göze alamazlardı. Anna öğleye doğru köye vardı. Ağabeyi, karısı ve evin uşakları öğle yemeğine oturmuşlardı. Evde pek de kötü karşılanmadı. Ama taze yengesinin yüzüne bir bakınca kucağındaki bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu söylemek zorunda kaldı. Kocasının uzak bir köyde değirmende çalıştığını anlattıktan sonra köylü kadın yavaş yavaş yakınlık duymaya başladı. Giderek çocuğa karşı sıcak hayranlık duyguları belirtildi. Öğleden sonra hizmetçi kız odun toplamak için ile korulağa gitti. Orada ağaç kütüklerinin üzerinde dinlenirken Anna gerçeği söyledi. O zaman ağabeyinin tedirgin bir tavır takındığını görmekte gecikmedi. Çiftlikteki durumu henüz sağlam değildi. Bu yüzden çenesini tutması, çok konuşmaması konusunda Anna'yı sık sık uyardı abi. Genç karısının protestan çocuğa hiç de işten davranmayacağını pek iyi bildiği açıkça görülüyordu. Bundan böyle bu aldatmacanın sürüp gitmesini ve hiç kimsenin en ufak bir kuşku duymamasını istemekteydi. Ama bu durumun uzun süre devam etmesi pek de kolay olmadı. Anna, ekim biçme işine katılıyor ve dinlenme sırasında tarladan eve koşarak çocuğuna bakıyordu. Çocuk gitgide büyüyüp gelişiyordu. Anneyi her görüşünde gülüyor ve başını kaldırmak için büyük çaba harcıyordu. Sonunda kış gelip çattı ve yenge anım Anna'nın kocası hakkında bilgiler edinmek için sorular sormaya başladı. Anna'nın çiftlikte kalmasının hiçbir sakıncası yoktu. Çünkü elinden geldiğince yararlı olmaya çalışıyordu. İşin kötü yanı şu ki, komşular çocuğun babasının gelmemesine şaşmaktaydılar. Anna çocuğu için bir baba gösteremezse bu gidişle çiftlik ileri geri konuşmalarla çalkalanacaktı. Bir pazar sabahı çiftçi atları arabaya koştu. Anna'ya adeta buyururcasına komşu köyden bir dana getirmek üzere kendisiyle gelmesini söyledi. Bozuk yollarda ağır aksak giderlerken Anna'ya bir koca bulduğunu çıtlattı. Bu ölüm derecesinde hasta gündelikçi bir işçiydi. Basık kulübesine girdikleri zaman dermansız cılız başını pasaklı yastığından kaldıramadı. Adam Anna'yla evlenmek isteğindeydi. Karyolanın başucunda yaşlı ve soluk yüzlü anası duruyordu. Anna'ya yapılan bu hizmet için kadına bir ücret ödenecekti. Alışveriş on dakika içinde olup bitti. Anna'yla abi yollarına devam ettiler ve köye varıp danayı satın aldılar. Evlenme işi hafta sonunda oldu. Papaz, Alçak sesle nikah kıydığı sırada, hasta adam bir kez olsun donuk bakışlarını anlaya çeviremedi. Abiyi kız kardeşinin birkaç gün sonra ölüm kağıdını alacağından hiç kuşku duymuyordu. Anna, acayip düğününden neşeyle dönüyordu. Düğünde ne kilise çanları, ne bando çalınmış, ne köylü kızları, ne de konuklar bulunmuştu. Düğün yemeği olarak içinde bir dilim domuz yağı bulunan bir parça ekmeği, yemek odasına bitişik mutfakta yedikten sonra, ile birlikte, şimdi bir soyadı taşıyan çocuğun yattığı tahta beşiğin önüne gelmişti. Anna, çocuğun yorganını sıkı sıkı bastırdı ve bunu yaparken de ağabeyine bakıp tatlı tatlı gülümsedi. Günler geçiyor, ölüm kağıdı bir türlü gelmek bilmiyordu. Ne ertesi hafta ne de ondan sonraki hafta, yaşlı adamdan bir haber alınmadı. Oysa Anna çiftlikte, kocasının yola çıktığını anlatmıştı. Şimdi eşinin nerede kaldığı sorulunca, Sürekli yağan karın yolculuğu güçleştirmiş olacağını söylüyordu. Ama üç hafta geçtikten sonra Abi adam akıllı meraklanarak arabasına atladığı gibi köyün yolunu tuttu. Gece geç vakit geri döndü. Anna henüz yatmamıştı. Arabanın gıcırtılar çıkararak avluya girdiğini duyunca hemen kapıya koştu. Ağabeyinin atları yavaş yavaş koşundan çıkardığını gördü ve yüreği üzüntüyle burkuldu. Gerçekten de kötü haber getirdi abi Kulübeye girince yakında ölmesi beklenen adamı masaya oturmuş, avurtlarını şişire şişire akşam yemeği yerken bulmuştu. Tüm sağlığına kavuşmuştu adam. abi anlatmasını sürdürürken Anna'nın gözüne bakmıyordu. Atua adındaki gündelik ile anası, anlaşılan hastalığın böyle birden geçmesine onun gibi şaşırıp kalmışlar ve ne yapıp edeceklerine herhalde bir karar verememişlerdi. Atua, Abi'nin üzerinde köklü bir izlenim uyandırmamıştı. Az konuşmuş, üstelik anası istenmeyen bir kadınla yabancı bir çocuğu kabullendiği için yaygaraya kattığı zaman ona susmasını söylemiş. Daha sonra da düşünceli bir tavırla peynirli pidesini yemeği sürdürmüş. Ertesi gün Anna, kuşkusuz pek üzgündü. Ev işlerinin arasında oğluna yürümeyi öğretiyordu. Çocuk, Elindeki öğrekeyi bırakıp ileri doğru uzanan kollarıyla paytak paytak kendisine doğru gelince, ağlamamak için kendini zor tuttu ve onu kucağına alıp sıkı sıkı sarıldı. Bir gün ağabeyine kocasının nasıl bir adam olduğunu sordu. Onu sadece ölüm döşeğinde görmüştü. Üstelik akşamleyin küçük bir mumun çıkardığı zayıf bir ışıkta. Şimdi öğreniyordu ki kocası gücünü vaktinden önce yitirmiş, 50 yaşlarında biriymiş. Tam anlamıyla gündelikçi bir işçinin çökük görünümü varmış yüzünde. Çok geçmeden gidip onu gördü. Bir gezgin satıcı kendisine büyük bir giz açıklar gibi, tanıdık bir adamın bir gün şu saatte Landsberg'e giden Patikan'ın ayrıldığı noktada kendisiyle buluşmak istediğini bildirmişti. Böylece evliler, tıpkı eski başkomandanların savaş atları arasında karşılaşmaları gibi köyleri arasında bulunan bir yerde karşı karşıya geldiler. Anna, adamı hiç beğenmedi. Ufak, kararmaya yüz tutmuş dişleri nasıl da iğrençti. Anna'nın kalın bir koyun kürküne bürünmesine ve görülecek yanı kalmamasına karşın, adam onu tepeden tırnağa süzdü ve sonra da evliliğin kutsallığı üzerine bir takım sözler yumurtladı. Anna ise, kısaca her şeyi bir kez daha iyice düşünüp taşınması gerektiğini söyledi ona. Adam da hiç kimseye renk vermemek için, Grosaitenundan gelen bir tüccarla Anna'ya yolda hastalandığı haberini ulaştıracaktı. Otega, düşünceli düşünceli başını sallıyordu. Boyu, Anna'nınkinden biraz daha uzundu. Konuşurken hep Anna'nın boynunun sol yanına doğru bakıyordu. Bu ise Anna'nın sinirine dokunuyordu. Fakat beklenen haber bir türlü gelmiyordu. Anna ise kendisine yeni bir yer bulmak için daha güneye, örneğin Campton ya da Son Tavuf'una gitmeyi geçiriyordu kafasından. Ancak... Köy yollarının güvensizliği üzerine birçok söylenti yayılması, üstelik kış mevsiminin tam ortasında bulunulması onu harekete geçmekten alıkoyuyordu. Bununla birlikte artık çiftlikte oturması güçleşiyordu. Yenge hanım, öğle yemeği yenirken bütün hizmetkarların önünde kocası hakkında kuşku uyandırıcı sorular yöneltiyordu kendisine. Hatta bir keresinde yapmacık bir acımayla çocuğa bakarak yüksek sesle ''Zavallı yavrucak'' dediği zaman anla, her ne olursa olsun gitmeye karar verdi. Ama o sırada çocuğun hastalanması buna engel oldu. Çocuk, kıpkırmızı kesilen yüzü ve donuk gözleriyle beşiğinde ateşler içinde yatıyordu. Anna, korku içinde, hiç uyumadan, geceler boyu onun başında bekledi. Çocuk, yeniden iyileşmeye yüz tutup eski neşesine kavuştuğu sıralarda bir sabah kapı çalındı. Otora gelmişti. Bir şey söylemeden içeri girdi. Odada annayla çocuktan başka kimse yoktu. Bu nedenle değişik bir davranışta bulunmadı Anna. Üstelik korkmuştu da. Bir süre konuşmadan ayakta durdular. Sonra Otto'a durumu kendi açısından iyice düşündüğünü ve onları alıp götürmek için geldiğini söyledi. Yine evliliğin kutsallığı üzerine söylediklerini tekrarladı. Anna'nın canı sıkıldı. Bozuk fakat kesin bir tonla kocasına birlikte yaşamak niyetinde olmadığını bu evliliğe sırf çocuğu için razı olduğunu, soyadından başka kendisinden hiçbir şey istemediğini belirtti. Otura, karısı çocuktan söz ettiği sırada Beşi'ye doğru kaçamak bir göz attı, anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı ama Beşi'ye yaklaşmadı. Onun bu hali Anna'yı büsbütün tiksindirdi. Adam bir iki basma alıp laf etti. Anna'nın her şeyi bir kez daha iyice düşünüp tartmasını, zaten kendi evlerinde az yemek yendiğini, anasının bile ancak mutfakta yatabileceğini söyledi. O sırada evin hanımı olan köylü kadın odaya girdi. Adamı baştan sağma bir gülümsemeyle selamlayıp öğle yemeğine çağırdı. Adam, masaya oturduktan sonra kayıtsızca başını sallayarak belli belirsiz bir edayla ev halkını selamladı. Sorulara başını kaldırmadan, kısaca evet ya da hayır diyerek cevap veriyordu. Dediğine bakılırsa, Mering'de bir iş bulmuşmuş ve Anna'yı artık kendi yanına alabilirmiş. Daha sonra bundan hiç söz etmedi adam. Öyle üstü, çiftçiyle birlikte oturmaktan kaçınarak evin arkasında odun yardı. Oysa hiç kimse ondan böyle bir şey istememişti. Akşam yemeğinden sonra, çiftçinin karısı konuğun geceyi geçirmesi için kuş düğünden bir yorganı Anna'nın odasına götürdü. Fakat adam... İnsanın tuhafına giden bir hantallıkla yerinden kalktı ve kendi kendine mırıldanırcasına hemen dönmesi gerektiğini söyledi. Gitmeden önce dalgın bakışlarını beşiğe çevirip bir süre baktı. Sonra ne bir şey söyledi ne de çocuğa dokundu. Geceleyin Anna hastalandı. Bütün vücudunu haftalarca süren bir ateş kapladı. Çoğu zaman kendinden geçerek yattı. Yalnız birkaç kez, Ateşi düştüğünde güçlükle çocuğun yanına gidip yorganını düzeltti. Hastalığın dördüncü haftasında otağa bir saman arabasıyla gelip Anna'yla çocuğu götürdü. Anna bu kez hiç sesini çıkarmadı. Uzun bir süre geçtikten sonra eski gücüne kavuşabildi Anna. Gündelikçi işçinin kulübesinde pişen çok sulu çorbalarla daha çabuk iyileşmesi olanaksızdı kuşkusuz. Ayrıca çoğu da çok kötü bakılıyordu. Üstü başı pislik içindeydi yavrucağızın. Nitekim birkaç gün sonra kulübedeki yaşam artık dayanılamayacak bir hal aldı. Sonunda Anna birkaç bezle iyice kundakladı çocuğu. Bir ekmek, biraz peynir koyup çıkınına çarçabuk evden ayrıldı. Amacı Zontofun'a gitmekti ama fazla ilerleyemedi. Henüz ayakta duracak gücü yoktu pek. Köy yolu eriyen karla kaplıydı ve köylerdeki insanlar savaş yüzünden pek işgilli ve pinti olmuşlardı. Yola çıkışlarının üçüncü günü bir hendeye düşüp ayağa burkuldu. Aradan uzun saatler geçtikten sonra birileri gelip onu bir çiftliğe götürdü. Orada ahırda yatmak zorunda kaldı. Çocuk, ineklerin ayakları arasında emekleyerek dolaşıyor, annesi korkuyla bağırınca da gülüyordu sadece. Sonunda çiftliktekilere kocasının adını söylemek zorunluluğunu duydu. Böylelikle kocası gelip yine Mering'e götürdü onları. Anna, bu olaydan sonra bir daha kaçmaya yeltenmedi ve yazgısına boyun eğdi. Kendini yıpratırcasına çalışıyordu. Ufak tarladan bir şeyler elde etmek ve bu işi sürdürmek gerçekten güçtü. Yaşamın avunulacak tek yanı kocasının ona karşı kaba davranışlarda bulunmamasıydı. Çocuğun da karnı doyuyordu. Ara sıra Anna'nın abisi onları görmeye geliyor ve hediye olarak öteberi getiriyordu. Bir keresinde çocuğun bir ceketini kırmızıya boyattı. Anna, ''Bir deri boyacısının çocuğuna ancak böylesi yakışır.'' diye geçiriyordu kafasından. Zaman geçtikçe Anna hayatından hoşnut, çocuğunu büyütmekten kıvanç duyuyordu. Böylece yıllar birbirini kovaladı. Bir gün şurup getirmek için köye gitti Anna. Döndüğünde çocuğu kulübede bulamadı. Kocası özel bir arabayla şık giyinmiş bir bayanın geldiğini ve çocuğu alıp götürdüğünü anlattı. Anna, korkudan sendeleyerek duvara tutundu ve aynı akşam yanına sadece bir yiyecek çıkını alarak Augsburg'un yolunu tuttu. Kentte ilk gittiği yer tabakhane oldu ama içeri girmesine izin verilmediğinden çocuğu göremedi. Kız kardeşiyle eniştesi onu boş yere avutmaya çalıştılar. Anna ilgili makamlara koştu. Kendinden geçerek çocuğunun çalınmış olduğunu haykırdı. Hatta Çocuğu protestanların çalmış olduklarını söyleyecek denli ileri gitti. Bunun üzerine şimdi başka dönemlerin hüküm sürdüğünü, Katoliklerle protestanlar arasında barış anlaşmaları imzalandığını söylediler ona. Eğer talihi kendine yaver olmasaydı bu işi zor başaracaktı. Davası çok acayip bir yargıca havale edildi. Yargıç bütün Suab eyaletinde kabalığı ve derin bilgisiyle tanınmış Ignat Dolina'ydı. Alman İmparatorluğuna bağlı özgür bir kentle ilgili davadan dolayı Bavyera Prensi ona su katılmamış Latin köylüsü adını takmış, aşağı halk tabakası ise onu övüp göklere çıkaran uzun türküler yakmıştı. Anna, kız kardeşi ve eniştesiyle yargıcın karşısına çıkarıldı. Kısa boylu, iri kemikli bir adamdı yargıç. Ufacık bir odada parşömen kağıdı yığınları arasında oturmaktaydı. Anna'yı kısaca dinledikten sonra kağıda bir şeyler yazdı. Sonra paylarcasına ''Şuraya git ama çabuk ol'' diye emretti. Gösterdiği yer aydınlık pencere önüydü. Birkaç dakika Anna'nın yüzüne iyice baktı yargıç. Sonra derin derin içini çekerek yine eliyle çıkıp gitmesini işaret etti. Ertesi gün Anna'yı bir mübaşirle getirtti. Anna daha kapının eşiğindeyken yüzüne doğru bağırarak ''Büyük bir mülkle bir tabakhanenin söz konusu olduğundan niye hiç söz etmedin?'' diye çıkıştı. Anna, ürküntü içinde her şeyden önce çocuğun söz konusu olduğunu söyledi. Yargıç yine bağırarak, ''Tabakhaneyi eline geçirebileceğini hayal etme boşuna.'' dedi. ''O piç gerçekten senin olsa bile, bütün mal, mülk, Zinkli'nin akrabalarına düşer.'' Anna, yargıcın yüzüne bakmaksızın, ''Öyle'' der gibi başını salladı. Sonra, ''Çocuğun tabakhaneye ihtiyacı yok.'' dedi. Yargıç, adeta kükreyerek, Çocuk senin mi?" diye sordu. Anna alçak sesle "Evet." dedi. Onun yanında alı koyabilmekten başka bir şeycikler istemem. Yargıç öksürerek masasının üzerinde duran parşömen kağıtlarını düzeltti. Sonra daha sessiz ama yine öfkeli bir tonla "Yumurcağı istiyorsun anlaşılan. Oysa beş ipek etekliği olan öteki da istiyor onu. Ama çocuğa gerçek anası gerekli." Anna, "Evet." diyerek yargıca baktı. Yargıç, ''Hadi bas artık.'' diye homurdandı. ''Kararımı cumartesi günü vereceğim.'' O cumartesi, ana cadde ve belediye binasının önündeki alan, protestan çocuğuyla ilgili davayı izlemek isteyen insanlarla dolup taşmaktaydı. Bu acayip olay, başından beri herkeste büyük bir merak ve ilgi uyandırmıştı. Evlerde ve iş yerlerinde, kimin gerçek, kimin sahte ana olduğu üzerine tartışmalar yapılıyordu. Yaşlı Dolina ise hırçın, iğneleyici sözleri ve isabetli kararlar verdiği kamu davalarıyla her yerde ün salmıştı. Onun duruşmaları, ulusal bayramdan ve kiliselerin açılış töreninden daha çok ilgi topluyor, hemen herkes bu duruşmalarda bulunmaya can atıyordu. Bundan böyle belediyenin önünde birçok Oxborklu toplanmakla kalmamış, aynı zamanda o yöredeki köylerden de azımsanmayacak sayıda insan gelmişti oraya. Cuma günü pazar kurulduğundan köylüler davanın nasıl sonuçlanacağını merak ederek geceyi kentte geçirmişlerdi. Yargıç Dolina'nın duruşmayı yönettiği salonun adı Altın Salondu. Bütün Almanya'da bu büyüklükte biricik salon olarak da ün kazanmıştı. İçinde bir tek sütun bile yoktu. Tavanı çatıya zincirlerle asılmıştı. Ufak ve yuvarlak bir et yığını andıran Yargıç Dolina, Kapalı büyük bir kapının önünde durmaktaydı. Basit bir kordon, dinleyicinin bulunduğu bölümü ayırıyordu. Yargıcın önünde masa falan yoktu. Yıllardır bu biçimde oturmaya alışmıştı. Süsten müsten hiç hoşlanmazdı. Kordonla ayrılmış bölümde, Bayan Zinkli ile ölen kocası Bay Zinkli'nin çok görmüş geçirmiş akrabaları olan, iyi kılıklı, saygıdeğer ve çok varlıklı tüccarları andıran iki adam ve kız kardeşiyle Anna Otto'a vardı. Bayan Zinkli'nin yanı başında, Çocukla süt memesinin bulunduğu görülmekteydi. Herkes, taraflarla tanıklar ayakta duruyordu. Yargıç Dolina, yine duruşmaya katılanlar ayakta dikildikleri sürece duruşmaların kısa zamanda sonuçlanacağını söylemekten geri kalmadı. Belki de onları halkın önünde kendini göstermemek için ayakta tutuyordu. Öyle ki ancak ayak parmaklarının ucuna basıp boyun iyice ileri uzatılınca yargıcı görmek mümkün olabiliyordu. Duruşma başladığı sırada Beklenmedik bir şey oldu. Anna çocuğu görünce birden bağırarak ileri atıldı. Çocuk da ona doğru gitmek istiyor, süt ninesinin kollarında öfkeli öfkeli tepiniyordu. Derken avızı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Yargıç çocuğu salondan çıkarttı. Sonra da Bayan Zinkli'yi çağırdı. Bayan Zinkli ipek etekliğini fışırdatarak geldi ve elindeki ufak bir mendille ara sıra yüzünü yelpazeleyerek İmparatorun askerlerinin yağması sırasında çocuğunun nasıl zorla elinden çekip aldıklarını anlattı. Sözde hizmetçi kız hemen aynı gece babasının evine gelmiş ve çocuğun hala evde olduğunu haber vermiş. Belki de böyle yapmakla kendisine bir bahşiş verileceğini umuyormuş. Oysa babası tarafından tabakhaneye gönderilen aşçı kadınlardan biri çocuğu orada bulamamış. O zaman parmağıyla Anna'yı göstererek bu kişinin, bir punduna getirip para koparabilmek amacıyla çocuğu kendi yanında alı koymuş olduğu kanısına varmış. Eğer atik davranılarak çocuk elinden kurtarılmasaymış, hiç kuşkusuz önünde sonunda bu gibi isteklerde bulunmak için ortaya çıkarmış ani. Yargıç Dolina bu kez Bay Zinkley'nin iki akrabasını çağırdı. Bu olay olurken Bay Zinkley'nin durumu hakkında araştırma soruşturma yapıp yapmadıklarını ve Bayan Zinkley'nin kendilerine ne anlattığını sordu. İki adam. Bayan Zinkli'nin kendilerine kocasının vahşice öldürüldüğünü, çocuğu bir hizmetçiye emanet ettiğini ve onun yanında güven içinde bulunduğunu anlattığını söylediler. Bu arada Bayan Zinkli için ileri geri sözler de sarf ettiler. Gerçi bunda şaşacak bir şey yoktu. Çünkü Bayan Zinkli ile ilgili dava düşecek olursa kocasının bütün malı mülkü onlara kalacaktı. Bu ifadeden sonra yargıç yine Bayan Zinkli'ye döndü. Baskın sırasında aklını yitirip, çocuğu ortalarda bırakmış olup olamayacağını öğrenmek istedi. Bayan Zinkli, şaşırmış gibi, uçuk mavi gözleriyle yargıca bakarken, gücenik bir edayla çocuğunu zor durumda bırakmamış olduğunu söyledi. Yargıç Dolina hafifçe öksürdü ve hiçbir ananın kendi öz çocuğunu zor durumda bırakabileceğine inanıp inanmadığını sordu. Bayan Zinkli, kesin olarak inanmadığını söyledi. Yargıç, sorgusunu sürdürerek… Böyle davranacak bir ananın, kıçına vurularak pataklanması gerekse, söz gelişi, o ananın acı duymamak için kaç eteklik giyeceğini sordu bunun üzerine. Bayan Zinkli hiç cevap vermedi. O zaman yargıç, eski hizmetçi Anna'yı çağırdı. Anna, alçak bir sesle ilk kovuşturma sırasında söylediklerini yeniledi. Ama bir yandan da dışarıya kulak veriyor, sanki çocuğun hala bağırıp ağladığından kuşkulanıyormuş gibi bakıyordu. Verdiği ifadede, gerçi o gece bayan Zinklin'in amcasının evine gitmiş olduğunu, ama sonra imparatorun askerlerinden korktuğunu ve komşu kasabalı hazunda kalan kendi öz çocuğu içinde kaygı duyduğundan tabakhaneye dönmediğini bildirdi. Yaşlı Dolina onun sözünü kesti ve kentte korkuya benzer bir şeyler duyan, en azından bir kişinin bulunduğunu sert bir tonla belirtti. Demincek, hiç değilse bir kişinin, Olay günü az buçuk aklı başında olduğunu saptayabildiği için sevinç duyuyormuş. Kuşkusuz, tanık hanımın kendi çocuğuna karşı hiç kaygı duymaması hoş bir şey değilmiş. Oysa halk ağzında, ''Kan sudan yoğundur, her zaman ağır basar.'' diye bir söz varmış. Gerçek anaya gelince, gerektiğinde çocuğu için hırsızlık bile yapabilirmiş. Ama böyle bir şey yapmayı kanunlar şiddetle yasaklamış. Çünkü, Herkesin malı mülkü sadece kendininmiş. Üstelik hırsızlık yapan kimse yalan da söylermiş. Keza yalan söylemek de yasakmış. Sonra da foyaları ortaya çıkıncaya dek şarlatanlık yapıp mahkemeyi kandırmaya çalışan insanların soysuzlukları üstüne, filozoflara yakışan, bilgitçe ve aynı zamanda iğneleyici ibret derslerinden birini vermeye koyuldu yargıç. Kısa bir aradan sonra masum ineklerin sütüne su katan köylüler, ve bu köylülerden pek yüksek pazar vergileri alan kentin belediye meclisi hakkında konuştu. Davayla ilgili olarak da, tanıkların verdikleri ifadelerin pek üstü kapalı, anlaşılmaz şeyler olduğunu ve bu yüzden hiçbir sonuç alınamadığını bildirdi. Sonra duruşmaya uzun bir ara verdi. Sanki bir yerlerden davanın nasıl bir karara bağlanabileceğini gösteren bir öneri bekliyormuş gibi çevresine bakınarak, Büyük kararsızlık belirtileri gösterdi. Herkes şaşkın şaşkın bakınıyor, çaresiz durumda olan yargıcı bir kez olsun görebilmek için boynunu ileri uzatıyordu. Ama salonda çıt çıkmıyordu. Yalnızca sokaktaki kalabalığın gürültüsü duyulmaktaydı. Sonra yargıç yine içini çekerek söze başladı. ''Gerçek ananın kim olduğu saptanamadı. Çocuğun durumu insana üzüntü veriyor.'' Babaların çoğu kez sorumluluktan kaçındıkları ve kimi hergelelerin baba olduklarını kabullenmek istemedikleri eskiden beri bilinen bir gerçektir. Ama burada aynı çocuğun anası olduğunu bildiren iki kadın bulunmaktadır. Mahkeme onları gereken sürece yani tam beşer dakika dinlemiş, sonunda her ikisinin de peynir ekmek yer gibi yalan söyledikleri kanısına varmıştır. Demin de söylediğim gibi… Tek anası olması gereken çocuğun durumu hala önemini korumaktadır. Şu halde boş gevezeliklere sizin çocuğun asıl anasının kim olduğunu saptamak gerekiyor.'' Öfkeyle mübaşire seslenerek bir tebeşir getirmesini buyurdu. Yargıç, ''Yere, içinde üç kişinin ayakta durabileceği bir daire çiz bakalım.'' diye emretti. Mübaşir diz çöktü ve istenen daireyi çizdi. Yargıç, ''Şimdi de çocuğu getir.'' diye buyurdu. Çocuk getirildi. Yaşlı yargıç Dolina, çocuğun bağırıp çağırmasına hiç aldırış etmeyerek konuşmasını biraz daha yüksek sesle sürdürdü. ''Şimdi burada yapılacak sınavı eski bir kitapta buldum ben. Tebeşir dairesinin amacı gerçek anayı bulup çıkarmaktır. Sözün kısası, çocuk sevgisinin gücü denenecektir şimdi. Mibaşir, çocuğu şu dairenin içine bırak.'' ''Mibaşir, Ortalığı belbeleye veren çocuğu süt ninesinin kucağından alıp dairenin içine soktu. Yargıç, bayan Zinkli ile Anna'ya dönerek, ''Sizler'' dedi, ''tebeşir dairesinin içine girin ve çocuğun ellerinden tutun. Ben, ''Başla'' deyince de çocuğu daireden dışarıya çekin. Sevgisi daha güçlü olan, çocuğu kendi yanına çekmeyi başaracaktır.'' Salona büyük bir heyecan egemendi, dinleyiciler. Ayak parmaklarının ucuna basıp yükselmeye çalışıyor ve önlerinde duranlarla tartışıyorlardı. Ama biraz sonra iki kadın çocuğun ellerini tutunca ortalığı yine derin bir sessizlik kapladı. Ne olacağını sezmiş gibi çocuk da sesini kısmıştı. Gözyaşlarıyla kaplı ufak yüzünü Anna'ya doğru kaldırmış, öylece duruyordu. O zaman yargıç, ''Başla!'' diye bağırdı. Ve tek hamleyle bayan Zinkli çocuğu tebeşir dairesinden çekip çıkardı. Anna şaşkın gözlerle baka kaldı. Çocuğa bir şey olabileceğinden korkarak elini hemen bırakmıştı. Birden ayağa fırlayan yargıç Dolina kararlı bir sesle ''İşte!'' dedi. ''Gerçek ananın kim olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Şu uğursuz kadının elinden çocuğu kurtarım.'' ''Yoksa...'' Bir gün hiç içi sızlamadan parça parça eder onu. Ve anneyi başıyla selamlayarak çabucak salondan ayrıldı. Ertesi hafta o yörenin pek de boş kafalı olmayan köylüleri, yargıcın Mering'li kadına çocuğu verdiğini söylerken göz kırptığını anlatıyorlardı. Son